Lihalmi kullihime Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbi alâlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ seyyidil murselîn. Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz geçen hadis-i şerif yarıda kalmış. Kısa bir cümle peşinde kalmış idi.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 Efendim, anlaşılır ve ondan ona göre hüküm çıkarılır. Sonra sahabenin sözü bile varsa müctehitler onları tercih ederler. Kendi görüşten tercih etmezler. Çünkü ne olursa olsun hadis olmasa da sahabenin görüşü muhteberdir. İhtilaf olursa aralarında birini tercih ederler. Tek söz ise onu tutarlar, onunla amel ederler. Böyle. Onun için buradaki sünnet öyle yani sakal bırakmak, sarık sarmak manasında belli birkaç sünnet değildir.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 Emin olan az kaldı yani. O ona zarar veriyor, ona zarar veriyor. Onun için benden sonra gelecek bir kavimde de bunlardan olacak. E yok değil ama çok da değil. 13'ün için işte bu azlardan olmak lazım. Allahümünün azel kalil. Ya Rabbi beni bu azlardan eyle dedi. Bir adam dua diyordu. Sahabeden olmayabilir belki tabi öndendir.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 Sünnete, ittibada, gevşek olan adamlarda bu sıfatın toplanması azın azıdır yani. Rabbi muazlara ilahekeylesin. Amin. Efendim, İbn Abbas'ın radıyallahu teala Abbas efendimizden rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Buyurdu bir hadis-i şerifinde bunu da Beyhaki rivayet ediyor.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 Çok büyük müjdedir. Ama el sünnet itikadını bırakmıyoruz, amelini bırakmıyoruz. Sakal sünneti kor görmüyoruz. 4000 e aşkın sünnet seninin hepsini amele çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Zahir batının unvanıdır. Mafike, zahra alafike. İçinde ne varsa ağzından o çıkar. Kulli nayet arş bir Her kap içindekini sızdırır. Bal kübünden sirke sızmaz, sirke kübünden bal sızmaz. Onun için hepten de böyle.